Aleyküm selam ve rahmatullah ve berekatuhu. Sünnete dair, ehli Sünnet akidesine dair derslerimiz devam edecek inşallah. Mervezi'nin Es-Sünnesi devam ediyor şu anda. Onun ardından İmam Müzeni'nin şerh Sünne adlı çok muhtasar bir risalesi ama oldukça faydalı bir risalesi var. Ardından onu düşünüyorum Allah izin verirse. Kıyas meselesine gelince Kıyas konusunda e, çok ders yaptık. E, bu konuda hazırladığım risale de basıldı elhamdülillah. E, yalnız burada mesela az önce zikrettiğin örnekte olduğu gibi domuzun idrarı gibi bazı meseleler çıkarılıyor. Şimdi bu insanlar aynı zamanda şunu söyleyen insanlar. İcma da edibri şer'i diyorlar. Kitap, sünnet, icma, kıyas diyorlar. Şayet icma delilse kıyas neyin nesi? Dememiz gerekiyor burada. Çünkü domuzun idrarı meselesinde bir kere icma var mı yok mu? Bunu tespit etmemiz lazım. Şayet icma yoksa e, ve bu kitap ve sünnet naslarında da gelmediyse iddia ettikleri gibi ki e, biz geldiğine inanıyoruz. E, domuz ismen zikredildiği için onun hepsi idrarı olsun, kanı olsun, ney olursa olsun e, bunun haram olduğunu biz delillerden biliyoruz. Ama madem e, böyle Kapılar arıyor bu arkadaşlar. Ee, velev ki böyle bir şey buldular. Kitap ve sünnette geçmeyen bir mesele Ve buna da hüküm vermek gerekiyor. Diyelim. A şahsı helaldir diye hüküm verdi. B şahsı haramdır diye hüküm verdi. Bu durumda hangisinin kıyası delildir diye bunu sorarız. Yok e, bunlar delil olmasa da icma ile verileni e, delildir derlerse. O zaman icma delildir deyin. Kıyası niye zikrediyorsunuz diye sorarız. Kıyas nasıl, yani her halükarda kıyas delil olmuyor. İcmaya gelince, icmadaki tartışma daha farklı bir konuda. Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bu mektubu meselesinde de bu durum ortaya çıkıyor. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, Ebu Musa radıyallahu anh kadı pozisyonunda gönderilmiş birisi, sana gelen meseleleri hükme bağlarken, kitaba müracaat et, bulamazsan sünnete müracaat et, İşin içinden çıkamazsan, senden önceki salihlerin verdiği hükümle amel et diyor. Şayet bunda da yoksa, bunda da bulamazsan, yani senin bilginde olan bir şey değilse, e, kıyas yap diyor, bildiklerine kıyas yap diyor. Kadı pozisyonda olan için bu gayet doğal bir şey. Ama bunun edileyi şeriyeden olduğunu kim söyledi? Mesela Ebu Musar radiyallahu diyelim böyle bir kıyas yaptı bildiklerine e, dayanarak bir hüküm çıkardı. Biz buna kitap ve nasıl gibi bakabilir miyiz? edille şeriyedir kıyas dersek öyle bakmamız lazım. Ama Ebu Musa el-Eşari vahiy hareket eden birisi değil. Sonuçta onun kıyasla bulduğu neticeye muhalefet eden birisi olabilir. Yine delille muhalefet eden birisi olabilir. Bu durumda bunun delil olmadığını ortaya koymuş olur. Ha, bunun başvurduğu kıyasa gelince, yani zaruret halinde başvurulan kıyasa gelince, bu tamamen e, kişinin mustar vaziyette kalıp da domuz eti yemek zorunda kal kalması gibi bir durum. Böyle bir durum domuz etini asla nubah kılmaz. Sadece zaruret sebebiyle ondan sakınırsın. Kadı pozisyondaki insan da iki davalı insan arasında elindeki mevcut delillere dayanarak bir kıyas yapar, hükme bağlayabilir meseleyi ama onun kıyasıyla elde ettiği sonuç dine yeni bir hüküm katmaz. Ne helali e, haram yapar, ne harama helal yapar. Mesela özü itibarıyla bu şekilde. Yani çok uzun e, detay isteyenler de artık kıyasla ilgili dersleri dinlemesi gerekir veya bu konuda hazırladığımız risaleyi okuması lazım. İbn Kayyım, İbn Teymiyye bu gibi ilim ehlinden işte delil getirmeleri e, delil getirilen ben şimdiye kadar bu ilim ehlinin isimlerinden hiçbirisinin kıyas edileceği dendir dediğini görmedim. Yani bu konuda araştırdım epey. E, mesela İbn Kāim İlham al-Muwakkim'de e, kıyasın lehinde e, söylenenlerin delillerini getiriyor, ardından aleyhinde söylenenlerin delilini getiriyor ve son olarak e, kıyası netice olarak kıyasın edille şer'iyeden olamayacağına dair açıklamalar yapıyor ve kıyas sebebiyle insanların kıyası bir kapı olarak kullanma sebebiyle terk edilen sünnetleri zikrediyor. İbn gelince İbn İtemi'ye İptalü eee delil, ipta e, fi'l fit tahrimi ve tahlil adıyla 6 ciltlik bir risalesinde kıyasın kesinlikle helal haram yapamayacağını e, bunun kesinlikle caiz olmadığını ispatlayan bir kitap yazıyor. Altı cilt. Yani e, bunlar maalesef İbn-i İbn-i birer iftiradır. Onların edilli-i şeriyeden olduğunu söylememişlerdir. Kıyasın edilli-i şeriyeden olduğunu söylememiştir bu alimler. Ama zarret halinde başvurulan kıyas ise tamamen farklı bir mevzu. Yani e, karşılaşılan müşküli bir an evvel defetmek maksadıyla insanın başvurduğu bir durum. Tıpkı İmam Şafii'nin dediği gibi. İnşallah mesele anlaşılmıştır. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Şimdi Buhari, İmam Buhari Allah rahmet eylesin. İmam Buhari e, kıyastan zemedilenler, zemedilmeyenler diye bir ayrım yapmıyor. E, böyle bir başlığı var. İlk önce kıyasın reyin dinde görüş ile e, Fikir belirtmenin yasaklığıyla ilgili bir babı var. O bab içerisinde, e, İtisam Babı, Sünnete Sarılmak Babı'nda geliyoruz. E, o kitap içerisinde geçiyoruz. Yani o bölüm içerisinde geçiyor bu bablar. E, bir de, müşabehe, e, benzetme kıyası yapmanın yasaklanan türden olmadığını söylüyor. Yani bir kimse benzetme yaparak muhatabın anlamasını sağlayabilir. E, böyle bir kıyasta hiçbir sakınca yok. Yani e, kişi kıyasıyla helal haram koymuyor Dinden olmayan bir şey dine katmıyor Dinde olan bir şey de çıkarmıyor. Sadece dinde mevcut olan bir hükmü muhatabının idrak edebilmesi için anlayabilmesi için misal vermenin bu şekilde e, bir kıyasa başvurmanın e, haram olmadığını ortaya koyuyor. İmam Bukhari bu gayet doğru bir tespit. Ama edildiğierriyeed dendiği zaman, Kıyas ile elde edilen sonucun helal haram koyabileceğini ifade etmek olur. Bu durumda icmayı ortadan kaldıran bir şey e, dinde delil olarak takdim edilmiş olur. Çünkü kıyasla varılan neticeler birbiriyle ihtilaf etmiştir. müştehid alimler denilen kimseler, mezhep imamları denilen kimseler, kıyaslarıyla vardıkları sonuçlar sebebiyle ihtilaf etmişlerdir. Selamünaleyküm. Aleyküm. Tekrar. eşyada asıl ibahadır kaydesi Ebu Sadebel Huşeni, Ebu Derda ve diğer bazı sahabelerden gelen bir hadise dayanan bir kayde. Buna göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah bir takım haramlar, yasaklar koymuştur. Bunları delmeyin, bunları aşmayın. Bir takım helaller tayin etmiştir. Bunlar da serbestsiniz. Bir de unuttuğundan değil de Ümmetime merhametinden dolayı susduğu bazı şeyler vardır. Bunları da araştırmayın buyurmuştuk. Bu durumda insanın kitap ve sünnet naslarında geçmeyen işte modern zamanlarda çıkan bazı hususlarda karşılaşacağı bazı müşkülatlar olabilir. Bu müşkülatlar ya dinle alakalıdır ya da dünya ile, eşya ile, din dışındaki meselelerle alakalıdır. Her ikisinde de dinin kaydeleri var. da asıl ibaha kaidesi söyledim ve buna benzer hadislerde kaynaklanıyor. bir bir kayde daha var. Din ile ilgili işlerde aslı olan haramlıktır. İbadette aslı olan hürmettir kaidesi. Yani bu yeni ortaya çıkan şey dinle alakalıysa, Allah'a yakınlaşma babundan bir şeyse bunda aslı olan haramlıktır. Dinden bir delil olmadıkça, kitap ve sünnetten delil olmadıkça o fiille amel edilemez, onunla amel edilemez. Ama dinle alakalı değil, eşya ile alakalıysa, dünya ile alakalıysa bunda asıl olan helalliktir. İbadette asıl olan haramlık, eşyada asıl olan serbestliktir. Bu kayıdelere göre değerlendirilir. Anlaşıldı mı bu? Yani ibadette asıl olan haramlık. Biraz da mesela modern zamanda çıkan bazı şeyler şayet hakkında bir nas yoksa o dinden sayılmaz. Çünkü din tamamlanmıştır. Dinde helal-haram olan ne varsa, bunlar kitap ve sünnette açıklandığı şekilliğiyle sabittir. İbadetle alakalıysa zaten asıl olan e, hürmettir, haramlıktır. E, bu sebeple bu genel kapsama girer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, her kim bizim elimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor. Kur'an'da yiyecekler anlatırken yalnızca haramlar zükrediliyor ve bunun dışındaki helal olduğu vurgulanıyor. bu ibadet ile alakalı değil İbadetle alakalı değil yiyecekler eşya üzerine eşya hakkında asla olanın ibaha olduğu kapsamına giren şeyler yani yiyecekler yani biz burada İslahî manadaki ibadeti kastediyoruz. Yoksa tabii ki insanın her fiili kullukla alakalıdır. Ee, son cümlemi anladınız mı? Biz İslahî manadaki ibadeti kastediyoruz. Kulun her fiili ibadetle alakalıdır. Helaya girip çıkması bile, arabaya binmesi de aynı şekilde. Ee, bu da bunlar da e, ibadetle alakası olan kulluk alakası olan şeylerdir. Ama fıkhi bir ıstılah olarak ibadeti ele aldığımız zaman bunların ayrımını yapmak durumundayız. Istilah terim. Şer'i manada, şer manada mesela fıkhi bir ıstılah olarak ibadeti ele aldığımız zaman e, ibadete yüklediğimiz şey başkadır. Tevhidi anlatırken ibadete yüklediğimiz e, mana başkadır. Tevhid konusunda kulun her fiili, her düşüncesi, her söylediği ibadet kapsamına girer. Ama fıkıhta ele alırken şer'i manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından belli kalıplar içerisinde bildirilen ibadetleri kastederiz. Yani eşya diye, ibadet diye ayırmamızın sebebi bu. Fıkıhta bu ayrım vardır. Yoksa kulun her fiili ibadet kapsamında. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Yani e, ahkam dediğimiz meselelerde, e, fiillere yüklenen hükümler konusunda, ibadet kelimesi ayrı bir anlama sahip, burada sınırlı bazı şeyler kastedilir ama tevhid, Allah azze ve celle kulluk kapsamında, e, bunu değerlendirdiğimiz zaman kulun her fiili ibadet kapsamına girer. Biz burada fıkhi bakımdan meseleyi ele aldığımız için eşya ile ibadeti ayırıyoruz. Yani kulun Allah'a yaklaştığı, din adına, ibadet adına yaptığı şeyler, şuurlu bir ibadet olarak yaptığı şeylerle bu şuurda olmadan yaptığı şeyleri ayırıyoruz. Selamun Aleyküm. kağıt. Şimdi Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssada da birincisi Hızır Aleyhisselam'ın bir Nebi mi, Veli mi olduğu meselesi bizce bilinmiyor. Bazı delillerden dolayı kimisi Veli demiş, kimisi Nebi demiş ama biz bilmiyoruz. Yani Nas bunu açıkça beyan etmemişse e, biz de o şekilde sükut ederiz. E, vahiy meselesine gelince Hızır Aleyhisselam, yani geçmiş ümmetlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden öncekilerde kendilerine ilham edilenler vardı. Muhaddesler vardı. Şayet benim ümmetimde de öyle kimseler olsaydı bu Ömer olurdu diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani geçmiş ümmetlerde böyle ilham edilenler, hakkın ilham edildiği, Allah'tan ilham alan kimseler var idi. Allahu Alem Nebi olmasa bile Hızır Aleyhisselam'ın Bunlardan olmaz mümkün. Ee, burada Allah Azze ve Celle Kehs suresindeki o ayetlerde Hızır'ın böyle dediğini bildiriyor. Allah'ın ifadesi değil o. Yani Allah korktuk demiyor. Hızır korktuğundan bahsediyor. Çünkü ona bildirilmişti ki o çocuk ileride başına bela olacak annesinin babasının. Yani e, Allah Azze ve Celle bu türden e, geçmiş ümmetlerde, geçmiş peygamberlerin sözlerinde hikaye ediyor, naklediyor onlardan. Evet. İşte dediğimiz gibi. E, geçmiş ümmetlerde Allah'tan ilham alanlar vardı, bu ümmette yok. Ya Kendiliğinden etmemesi başka bir şey. E, korktuk sözünü Allah'a nispet etmiyor zaten. O korku Hızır'a ait. Bir de ayetin Arapçasında geçen lafı ben hatırlamıyorum. Türkçe'ye korku diye tercüme edildiği halde Arapçada birden fazla kelime var. Mesela takva da korku diye tercüme edilir. Bu sakınmaktır. Hızır neden mi korksun? Hızır'a bildirilmişti. Hızır'a o çocuğun annesinin babasının başına bela olacağı, şerli birisi olacağı bildirilmişti. Nasıl tasarruf? Şimdi e, hazır Musa Aleyhisselam'ın şeriatında olmayan bir şeyle amel ediyordu. Musa Aleyhisselam da kendi şeriatına göre e, uygun görmediği için itiraz ediyor zaten. Beşer olmaz hasebiyle, böyle bir korku yaşayabilir. Yani bir şeyi, e, hakikatini biliyor olması, Allah Azze ve Celle'nin ona bir ilim vermiş olması, e, onun beşeri sıfatlardan soyutlandığı anlamına gelmez. Evet. Gariban abi senin sorunun cevabını ben yazılı olarak verdim aslında, bütün bidatlar sapıklıktır, bu şekilde camilerde yapılıyor bu, yani namazın arkasından tesbihlerin çekilmesi için, bunlar bidat Neden korktuk ya da tedirgin olduk, bu ibare bana tuhaf geldi anlayamadım yani bunda anlamayacak bir şey yok. Hızır Aleyhisselam'ın böyle bir endişe yaşaması bu endişeden dolayı o çocuğu öldürmesi gayet normal. Bu sesle okunuş şekli. yani böyle bir amel yok Osman abi Gariban abi. Yani e, namazdan sonra bu şekilde tesbihat yapılması yok. Herkes ferdi olarak yapması gerekir bu tesbihleri. E, ezana gelince, mesela ezanda tegani haram. Bu doğru değil. Bidat. Kur'an'da tegani aynı şekilde haram. E, i̇ster evde olsun, ister cemaat halinde olsun. Bu zikirleri kendi başına yapması lazım. Bu zikirlerin önünde Nebi Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye e, bu tür e, zikir hatırlatıcı sözler yapmasını, bunları okumasını öğretmemiş. Sadi acaba oradaki kok ifadesini nasıl buluyor? Kalbin dediği yeri... Şimdi... Oradaki e, odaya yazılan ayet, mealim, Arapça metninde nasıl geçiyor kelime ben hatırlamıyorum. Ama Allah Azze ve Celle orada Hızır'dan hikaye ediyor. Hızır'ın böyle söylediğini bildiriyor. Yani söz kalıbı Hızır'a ait bir ifade. Allah'ın vahyi değil. Allah'ın kelamı olarak değil. Allah Azze ve Celle ondan naklettiği için e, Allah'ın kelamı oluyor. Yani korkma, Allah Azze ve Celle'ye ait değil, burada hızr'a ait. Yani bu tür meselelerde e, müteşabihtir, ileri gidilmez. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin biz demesi gibi, nahnu ifadesini kullanması gibi. Bunlar müteşabihtir buradaki korku korktuk ifadesi de hızırdan naklediliyor hayır zan zan değil o çocuğun bakın o çocuğun şerli birisi olacağı kesin bilgi değil mi o çocuğun büyüdüğü takdirde şerli birisi olacağı kesin bilgi burada kesin bilgi bu ama bu şerrin ne dereceye varacağı hakkında bir zan var. Doğru mu? Bu bildirilmemiş çünkü. Sadece şerli birisi olacağı bildirilmiş. Ama bu şerrin ne boyuta varacağı Hızır tarafından bildirilmiyor. Evet. Yani Bu şekilde bir şer vereceği kesin. Ama bu şer hangi boyutta künhünü bilmiyor Hızır. Bildiği kadarıyla korkuyor yani. Yani. hızır ve musaisam kısa tasafun tüm kurallarını barındırıyor gibi görünüyor şimdi naslardan insanlar eee herkes kendi anlayışına göre bir şey çıkarırsa Bunlar tabi tasavvufçuların kullanmasına müsait. Ama e, burada bilakis tasavvufçulara reddi olarak kullandığımız ifadeler var. Mesela Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamın şeriatına tabi olmak zorunda değildi. Ama bugün Muhammed aleyhisselatü vesselamın şeriatına peygamber dahi olsa herkes uymak zorunda. Burası birinci mesele. İkincisi, tasavvufçular bu kısadan şöyle bir sonuç çıkarırlar. Şeyhine kalben dahi itiraz eden ebediyen iflah olmaz derler. Ama bizim şeriatımızda meselenin hiç de böyle olmadığını, bilakis şeriat aykırı bir durum gördüğünde mutlaka itiraz edilmesi gerektiğini görürüz. Ve bu itirazı yapanların, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, Resulullah Sallallahu Aleyhi dahi bir Hudeybiye musallasında itiraz edenin, Ömer bin hatta olduğunu görüyoruz. Bu ümmetin en faziletlerinden birisi ve Ömer e, Ebubekir radıyallahu anh de bu tavrından dolayı peygamberesinden şikayet ediyor. Tasavvufçular ise böyle bir şey asla kabul etmez şeyhler hakkında. Ve e, biraz daha bir adım daha ileri giderek diyorlar ki erkin bir şeyhe biat eder de e, şeyhinden ayrılırsa kafir olarak görülür diyorlar. Bir kere burada Musa Aleyhisselam kendi şeriatının gereği olarak üç yerde Hızır Aleyhisselam'a itiraz ediyor ve bu itirazlar neticesinde yollara ayrılıyor. Yani tasavvufçuların iddiası doğru olsaydı Musa Aleyhisselam da kafir olmaz gerekirdi ki böyle bir iddiadan Allah'a sönderilsin. Hiç kimse Ebu Bekir radiyallahu anh'e tasavvufçuların şeyhlerine teslim olduğu gibi teslim olmamıştır. Hiç kimse Ömer radıyallahu anh'e tasavvufçuların şeyhlerine teslim olduğu gibi teslim olmamıştır. Şayet bu şekilde e, Musa'nın hızra teslim olması gibi teslim olunacak biri olsaydı sahabelerin bu işte başı çekmeleri gerekirdi. Ama bilakis Ömer radıyallahu anh diyor ki siz benden bir aykırı hareket görürseniz ne yaparsınız diyor. İşlerinden birinin şu kılıçla seni doğrulturuz demesi üzerine Allah'a hamd ediyor Ömer radıyallahu anh. Bu şeyhlere baktığımız zaman, onlar ne derler? Kalben itiraz etsen, inflah olmazsın, derler. Şüphesiz sahabeler, Kur'an ve sünneti anlamakta, kendilerinden sonrakileri bir delil, bir rehberdirler. E, tasavvufçuların bu işte, sahabelerin yolundan fersah fersah uzaklaştığı böylelikle ortaya çıkıyor. Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi bu konulara yaklaşırken bir kere bizim yaklaşım tarzımız da önemli. Yani sırf Hızır Musa kıssasına tasavvufçular delil getiriyor diye bu kıssada geçen hak hususları kimse inkar edemez. Bizim tasavvufçulardan reddettiğimiz kısımlar yanlış anladıkları kısımlardır. Yani peygamberden başkasına Rasul Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına teslim olmaya karşı çıkıyoruz biz. Çünkü bu kısada böyle bir delalet yok. Bir de nasları herhangi bir meselede ele alırken lehte aleyhte gelen bütün delilleri bir araya getirirsin. Usulün gereği budur. Çıkan hükümlerde ona göre hareket edersin. Birincisi, mesela az önce söylediğim gibi geçmiş ümmetlerde kendilerine ilham olunan kimseler vardı. Şüphesiz bu ümmette de ilham olunanlar var, fakat geçmiş ümmettekilerin ilhamının özelliği, Rahman'dan bir ilham olmasıydı. Bu ümmette ilham olunanlar ise ya melek tarafından ilham ediliyor, ya şeytan tarafından ilham ediliyor. Melek tarafından ilham edilende dahi insanlara şeytanın bir müdahalesi söz konusu. Geçmiş ümmetlerde Allah'ın ilham etmesi vardı. Birisi şunu diyebilir, Allah neden bir aileyi küfre düşmekten korudu da beni korumadı diyebilir. Buradan Allah'ın kaybı bildiği ve kişinin kaderine müdahale olduğuna dedi, çıkıyor. Kaybı bildiği diyebilirim. Yani şimdi e, bu gibi meselelerde, yani bütün ayet, hadis e, kaynaklarında, delillerde, delilleri bir araya getirdik, e, çıkarılan neticeyi buna göre ele almamız lazım tasavvuflarımızı biz komple reddetmiyoruz zaten. Mesela, e, alim-talebe ilişkisinde e, saygı, edep, e, hemen itiraz etmemek, meseleye iyice vakıf olmak, e, bunlar gerçekleşmeden hop, e, sırf itiraz edeyim diye itiraz etmek, e, böyle bir şey doğru değil. Bunlar İslam'da olan şeyler zaten. Bazen biz e, batıl teslimiyete karşı çıkarken, batıl taassuba karşı çıkarken hak olan unsuru da yerle bir etmememiz gerekir. Mesela ta, e, tasavvuculardaki şeyh-mürit ilişkileri içerisinde bizim reddettiğimiz sadece Resul'e teslim olur gibi onlara teslim olmak, Allah'a teslim olur gibi şeyhe teslim olmak. Bizim karşı çıktığımız budur. Yoksa hocaya karşı gösterilen edep İslam'ın emridir zaten. Alimlere gösterilmesi gereken saygı İslam'ın emridir zaten. Hemen itiraz etmemek. Bu zaten İslam'da olan bir şey. Meselenin lehte aleyhte olan durumlarını iyice inceleyip, ondan sonra güzel bir edeple üstadına meseleyi açmak, delil, apaçık ortaya çıktıktan sonra halen bir batıla uyma söz konusuysa, o zaman biraz daha mesele şiddetlendirmek. Yani bu olması gereken bir şey. Adalet her işte adalet gerekir. Mo tezda kulfillerin yaratıcısıdır. Ondan reddiye var. Yeterdelalet ettiği farklı bir sürü konu vardır. Uzunca bir kıssa. Hele bunun hadis-i şerifte daha geniş bir anlatımı var. Ee, bu bakımdan yani bu tür uzun kısalarda birçok şey delil çıkıyor hatta kısacık hadislerden bile ilmehli birçok manalar çıkarabiliyor yani bu Allah'ın dilediği diye verdiği anlayış neticesinde ortaya çıkıyor ee, biz sadece yanlış anlaşılan şeylerde delili ortaya koyarız ee, mesela tasavvuf ekolü bu konuda epey bir hatta aşmıştır ee, hazır kısasının bir kısmını delil alır, buradan tekfire gider. Şeyhe bağlanmayanları, şeyhe bağlanıp da ondan ayrılanları, tekfire kadar gider. Bildiğim kadarıyla bu hadis sahih. Nereye oturursa orası yeşil olur, bu yüzden hazır denmiştir şekilde. Hiç yanlış hatırlamıyorsam, sahih. Allah'ın bazı kullarına lütfettiği kerametler vardır. Keramet inkar edilmez. Zahirinde nasıl geliyor söyle anlamak lazım. Buradan anladığımız Hazra mahsus bir keramet verdi veya nebi ise şayet onun bir mucizesi olduğunu anlarız. Evet. Hızır'ın yaşamadığını gösteren delillerden dolayı hayatta olmadığını söylüyoruz. Yaşadığına dair söyleniler ise asla asla olmayan söylentiler.